Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nalanına. Mesdi medhuş-i temaşayı gül-i handanına. Bana kul cool olsun deyi hacet ne ferman etmeye. Ben senin çoktan efendim ben deyi fermanına. Laleler sağırların pür kılmak ister sakiya. Ben daha muhtacı lütfu talibi ihsanına. Sen demişsin kim kimin hayranıdır bilmem nedim. Nazenin'in pek bilirsin kim senin hayranına. Hayırlı akşamlar. Her devrin kendine has şairleri ve şiirleri vardır. Bu akşam sohbetimize konu edeceğimiz şairimiz de divan şiirinde kendi adıyla anılan bir tarz ortaya koyan Nedim. Kıymetli üstadım hayatını açla sohbetimize başlamadan önce can veren Pervaneler TV Instagram hesabımızı hatırlatalım. Nedim'den paylaşmak istediğiniz beyitleri ve görse görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim merhaba. Neşeli çok parlak bir şairle beraberiz bu akşam. Klasik şiirimizde bütün tahlilcilere göre ittifakla ilk üçte olduğu bilinen bir şairimizdir. Kime sorarsanız sorun. Üç isim saydığında birincisi Nedim'dir. 1730 vefat yılı patronu Halil patırtısında yani bir darbe girişimi esnasında talihsiz bir biçimde ve tam 50 yaşında dünyadan ayrılmıştır 1680'li. Yani doğduğu yıl itibariyle baktığımızda Nabi merhumla çakışan bir şey var. Nabi'den 40 yaş genç. İkisinin de sesi aynı anda gök kubbede çınlıyor. Ancak Nedim dediğin gibi bir devre adını vermiş adamdır. Çok farklı bir üslubu vardır. Lale devri dendiği zaman Osmanlı'da hatıra gelen Nedim'dir. Nedim Lale Devrinin şairidir. Bugüne kadar gördüğümüz birçok örnekten farklı olarak böyle coşkulu, biraz fazlaca coşkulu eee elle tutulur gözde görülür sevgililerden bahseden beşeri efendim ten tensel zevklerden bahseden hatta o yüzden de haylice e, tenkide uğramış bir isimdir ama şairliği ne hakikaten denilecek bir şey yok evvel emirde İstanbul şairi olarak e, bilinir gerçi İstanbul'da yaşayıp da onun için şiir yazmayan Hiçbir şair olmadı da. Şimdi hocam dil bağını numarası. karıştırırken özellikle İstanbul'u çok sevdiği ve onun üzerinde şiirler yazdı. Çok pardon, çok, pardon. çok uzun ve çok gösterişli iki kasidenin sahibidir. Hele biri yani öyle zannediyorum belli bir yaşın üstünde herkes tarafından ülkemizde duyulmuştur. Bu şehresi İstanbul ki bir mislü behadır bir senkine yekpare acem mülkü fedadır diye başlar. O dönem paşayı e, ölmek güya paşa adına bir kaside biçiminde yazdıysa da mevzu İstanbul'dur. Bu şehr-i İstanbul ki bir mislü bahadır. Bu İstanbul şehri ki baha biçilmez, benzeri bulunmaz. Bir sengineye kıpare acem mülkü fedadır. Bir taşına koca acem diyarını feda eden bir şair İran'ı diyor ancak ben İstanbul'un bir taşıyla denk tutar. Teraziye öyle koyarım. Sonra şöyle de bir beyt aynı kaside de. Altın damo üstünde midir cenneti ala el hak buna halet buna hoş abi havadır. Cennet-i ala herhalde İstanbul'un ya altında ya üstünde der. Bu ne hoş havadır sudur, bu ne güzelliktir. Cennete teşbih etmektedir. Bir cevheri yekta ki iki bahar arasında hurişiydi Cihan ta tartılsa sezadır. İki denizin arasında öyle bir iri inci tanesidir ki onu tartmak için dünyada herhangi bir şey yok. Güneşle teraziye koymak adil olur diyor Güneş'e denk tutuyor güzelliğini. O ahengi Kulaklarda hissettirmek için hiç izah etmeden üç beyti tekrar bir okuyayım müsaadenizle. Buyur, buyur. Bu şehr-i sitambul ki bi mislü behâdır, bir sengine yekpâre, acem mülkü fedadır. Altın da mu cenneti âlâ, el-hak bu ne halet bu ne hoş bu havadır. Bir gevhere yekta ki iki bahr arasında hurşi bi cihan tâ bile tartılsa sezâdır. Ne diyeyim? Bu Mısralarıyla hatırlar herkes. Kendisinden seçtiğimiz yani birçok gazelleri arasında e, zor bir seçim yapmaya çalıştım. Nedden lugar misa bazarin aakhir hak bersersin. Bunu ey hajce gör ateşle hakister hususunda. Şimdi ustalık çok büyük. Ey Hace diye söylüyor. Şimdi Hace kime derler? Saygı sevgi gören, hürmet gören toplumda üst mevkilerde olan kişilere denir. Ey filanca diyor ne kadar sıcak da olsa bazarın yani ne kadar hürmet gören birisi olsan, ateşli olsan, sevilip sayılan, kıskanılan, imrenilen bir mevkide de olsan neticede hak versersin. Yerin altındasın. Yani bunu görmek istiyorsan ateş ve küle bak. Bunu eyhaca gör. Ateşle hakisler hususunda. Ateşle hakisler, hakisler kül demek. Ne göreceğiz? Ateş gayet gösterişli. Yanar, yakar, kavurur falan. Ama en son küllerin arasında kaybolur gider. O ihtişamdan, o hararetten geriye bir şey kalmaz. İnsan toprağa dönmeye mahkum. Yani o coşkun edasının arkasında e, samimi Müslüman tefekkürünü de görmek lazım. Yani şairimiz evet coşkuludur. Böyle biraz hatta okunması zor mı sıraların sahibidir? Biraz ehli keyiftir. Biraz ehli keyiftir. Hula guhan mısın tahammül mülkünü yıktın? Hula guhan mısın kafir? Aman dünyayı yaktın, ateşi soğuzlanmışsın kafir. Yani şiire redif seçtiği kelimeye bak başka bir yerde de pek görmedik yani kafir redifli. Tabii ma e, mazmun e, bu kelime e, fıkıh ilmindeki yani din ilmindeki manasıyla değil de e, zalim, merhametsiz, acımasız evet. efendim, ört örten yani gerçeği örten, görmezden gelen filan manasında çok sevilen için kullanılır. Bugünlerde kullanım alanı yok sanki ama işte 3 e, asır önce ne durum buydu. Görünen nakşigam i devra ne göre? Bakalım çeşmesi temdi demiz aya ne göre? Çok ustaca. Görünen nakşigam i devra ne göre? Bakalım çeşmesi temdi demiz aya ne göre? A ne göre? Redif sistemi gam e, izleri görünüyor devran aynasına baktığımda yani zamanı okuduğumda tarihe baktığımda dünyayı seyredip yorumladığımda gam hakim bu böyle görünüyor da bakalım bizim sistem di de gözümüz sistem görmüş acı çekmiş e, gözlerimiz bakalım ne görecek bize ne düşecek bakalım görünen ganda hele bir bakalım deneyelim bizim hissemize ne düştü şimdi okuyacağım beyit de yani nedimin nedimliği açtığı bir <gülüyor> eser sanki şuleyi aşkı hevayı dildir afzuneleyen baz zan balı şaman derdir bu ateş şimdi aşkın alevini Arttıran, efzun eden, ateşi harlayan kanatlarımızdır diyor. Bizim şevkimiz, bizim arzumuz, hevamız bu ateşi harlandırıp bizi daha çok yakıyor. Bazen yani yelpaze, bağlı semenderdir. Semender'in kanadıdır bu ateşhanede. Müthiş bir senaryo var karşımızda mecusilerin ateşe tapanların ibadet hanelerinde ortada yanan bir ateş yani değil mi Tanrı kabul ediyorlar ya evet. ateş hanedir ve oradaki ateşin etrafında dönen salikler o dinin mensupları edebiyatımızda da yani mum ve etrafında dönen pervaneler kanatlarını çırpıyor semender dediği de o da ilginç bir şey bu Şeyhülislam İslam Yahya'nın bir beytiyle karşılaştığımda ben bu kelimenin manasını anlamak üzere epey lügat karıştırdım. O büyük İngilizce Türkçe lügatta e, Oxford'da yani Türkçeden İngilizce'ye falan oradan doyurucu bilgiye ulaşabildim. Zaman zaman tavsiye ettiğimiz işte Develloğlu'nun e, veya Mustafa Nihat Özön'ün veya İlhan efendim Ayverdi'nin Osmanlıca Türkçe lügatlarına Eskiden bu kadar kolay ulaşılmıyordu şimdi her yerde var. Evet. E, semender üç mana vermiş. Birisi kertenkele yandıran küçük bir hayvandır. Yani minimize edilmiş bir timsah gibidir. Bakınca ürkütücüdür insan böyle yıllar böyle. Halbuki zararsızdır, sevimlidir aslında. E, i̇kinci bir manası şudur. E, sanki bir sobadan küçük ısıtmaya yarayan bir alettir. Mangaldan büyükçe Isınırsınız. Üçüncüsü de bu ikisinin karışımı olan bir manayla semender efsaneye göre ateşte yaşayan bir hayvanın adıdır ki kanatları da olan, kuyruğu olan e, büyük bir kertenkele düşünürsün. Semender odur. Efsanevi hayvan tabii. Fakat aşık işte o semender gibidir. Ateşte yaşar ve ateşte rahat eder. Oranın ateşini harlandıran da bizatihi semenderin kanatlarıdır. bali semenderdir. Böyle gizemli, ürpertici bir senaryoyla aşığın kendi kendini yakan ve bundan haz alan, bu, bu azaptan lezzet duyan biri olduğu bilgisini veriyor, hissini veriyor. Azap kelimesinin de zaten Arapça'da iki manası hem lezzet hem elem. Ee, i̇kisine de azap deniliyor. İşte pervane için yanarak ölmek saadet, donarak ölmek felaket, aşık. Şule-i aşkı, hevayı, heva dediği de şimdi, heva, arzu, istek falan demek ama hava da demek. E, bu kanat çırpınca hava hareketlenir, ateşi harlandırır, daha çok yanarsın. Yandıkça kanat çırparsın, daha çok yanarsın. <gülüyor> Şule-i aşkı, hevayı, dildi, refzun eyleyen, bazen bali semenderdir bu ateşhanede. Şimdi mezar taşında yazılı beyt, Nedim'in kendisine ait. Ey Nedim, ey bülbül şeydan için hamuşsun, sende evvel çok nevalar, güftü güğular var idi. Ey Nedim, ey çılgın bülbül, neden suskunsun? Sende çok güzel edalar, sadalar, nevalar vardı. Çok güzel öterdin sen, ne oldu susmuşsun? Yani bunu öyle bir yere yazmışlar ki mezarına yazıyorlar, onu susturan şeyin ölüm olduğunu lisan hal cevaplıyor ve okuyan kişi Nedim'e bu şekilde hitap ediyor ey Nedim ey bülbülü şey, danişin hamuşsun sende evvel çok nevalar var idi. Keçecizade İzzet Molla'nın sırası geliyor yakında evet. çok uzakta değil sanıyorum. Onun bu beyte bir naziresi var ki ağzınıza layık kulaklarınıza layık yani Buyurun hocam. <gülüyor> Nedim'e nazire var idi diyor. E ee, ha sen gelmeden evvel ne diyimi şairin misli halk olmaz deyu çok güftügüler var idi. Ey izzet diyor kendisine. Sen gelmeden önce Nedim gibi bir şair gelmez diye dedikodular dolaşıyordu. Allah'a şükür geldin de durum düzeldi. Yani kendisini daha yukarıya koyan e, vefat yıllarına bakıyoruz 1730, 1829, 99 yıl sonra vefat etmiş. Yani onu takip eden ondan çok etkilenmiş bir şair ama şairlik yapıp e, biz de az değiliz, Nedim'i geçtik falan diye de nüktesini patlatıyor. Vardır huzura söyleyecek bir sözüm anı ada kaçan uyur o zaman söylerim sana hiçbir nişane yok o meyanu dehinden ağa ha, olursam ey dilü can söylerim sana bir gazelden sanar ediyordu gazelden seçtiğim bu iki beyte huzura varırsam söyleyecek iki çift lafım var ama düşman ne zaman uyursa sana o vakit söyleyeceğim ey sevgili. Düşman uyanıkken edilecek laf değil, güvenemem, sırrı veremem. Hiçbir nişane yok o hamdan o ağızdan, o belden yani o bechul sevgiliden bir şey yok. Belirti, emare, iz, nişane yok. Agah olursam ey Dilucan, söylerim sana eğer farkında olursam, bana nasip olursa senden saklamam diyor o zaman söylerim. Buna da Şeyh Galib'in naziresi çok güzel olmuş. Bir gün olursan iki gözüm sende aşk ayar. Bu macerayı ben o zaman söylerim sana. Söyleyeceğim sırlar var diyor ey okuyucu ama bir gün aşka tanış olursam, bir gün aşktan nasipdar olursan, behredar olursan o zaman söylerim sana. Aşktan anlamayana bu sözler söylenmez. Sanar redifli yok ondan önce var redifli. Altı beyitli gazet. İktimadı evet. yani. Bunun okunması çok zor azizim. Bu Hocam, vezni de zor. Yani, divanda çok zorlu. Evet yani zor ağırdır yani, divanece. Usta işidir Büyük yani Bakanlığı öyle. Bakanlığının hazırlamış olduğundan evet. indirdim ama. Evet. E, şimdi gerçekten bazen bazı kelimeleri anlıyorsunuz ama manaların nereye gittiğini, nereden yani. ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Evet, kolay değil, problem yaşıyorsunuz. Kolay değil yani. <gülüyor> kolay değil ve biraz ilgi, zahmet haliyle istiyor. Altı beyitli bir gazelden şu iki beyti seçmemin sebebi şu. Bestelenmiştir bu iki beyt. Uşşaktan, Lemi atlı tarafından bestelenmiştir. Ve 1953 senesinde devrim başbakanı tarafından Alaaddin Yavaşça'ya özel bir mecliste rica ile söyletilmiş. Alaaddin Yavaşça o zaman 27 yaşındadır. Ve böylece 27 senedir devam eden yasak kalkmıştır. 1926'da yasaklanmış bir şarkıydı. 53'te dönemin başbakanı Adnan Menderes şarkıyı okutuyor. Tek görgü tanığı olan, o gün o şarkıyı okuyan, koro şefi olarak okuyan genç doktor, kadın doğum uzmanı, eski deyişle Nisaiye mütehasısı Alaattin Yavaşça halen 93 yaşında, Evinde bir miktar rahatsız olduğunu işittim. Cenab-ı evet. Hak hayırlı, sıhhatli ömür, sıhhat, afiyet ihsan etsin. Kendisinden de teyidini aldığımız bir hikayedir. Bu mısraların böyle bir hatırası var. Onun için seçtim. Bu imtidadı cevrekim bahtın şitabı var. Nihnetmedar olan ya intisabı var. Eyler nesimi lutfu bize girdibadı gam. Bu rüzigârı bîmededin inkılabı var. Bu, bu dört mısraın Kısaca manalarını birer cümleyle günümüz Türkçesiyle arz edeyim. Bahtım hep aleyhime işliyor, işlerim hep kötü gidiyor, hep ızdırap çekiyorum. Serin sabah rüzgarıyla en ağır hastalar bile şöyle bir derin nefes alır. Ne hasta bekler sabahı diyor ya Necip Fazıl. İşte beklenir o an o ferahlatıcı rüzgar. Nesimi sub, Nesimi Lutf, Bağd-ı Sabah gibi adları vardır. Çok güzel rüzgar, herkese yarar. Hasretle beklenir. O rüzgar bile bize neşe vermiyor. O kadar kem talihim var ki o bile fırtına gibi esiyor. Ama bütün bunlar senden oluyor diye dönüyor sevgiliye. Bu rüzgar bir mededin inkılabı var. Bu rüzgar bir gün tersine dönecek. Ben seninle o zaman hesaplaşacağım. Seyrani, Kayserli Seyrani'nin dediği gibi sizi mahşer günü dava ederim. Siz mahşer yerine gelmez misiniz? Bu Mısra'daki heybet sebebiyle Osmanlı İntelijansiyası'nda iki asırdan fazla, bugüne göre üç asırdan fazla bahtına muhalefet düşen siyaset erbabından tutun da istediği kız verilmeyen delikanlı terk edilen aşık, batan, esnaf efendim tuttuğu takım mağlup olan taraftar hep bu Mısra'ya sığınmışlar, şairler onlara tercüman olmuş. Bu rüzgarı bir mededin inkılabı var. Bu rüzgar şimdi beni çaresiz bırakıyor ama bir gün tersine döner. İşte o zaman görüşürüz manasında. Usta Nedim'in mısraları dillerde dolaşmış. Sonra bir yasak görmüş. Yasakta dediğim gibi 27 sene sonra devrin başbakanı tarafından 1953'te kaldırılmış. Tek görgü tanığı olan olayın kahramanı olan Alaaddin Yavaşça'ya da duaya vesile olsun diyerek bu mısraları aldık. Sanar hedefli gazeli en meşhur gazelidir. Yani birçok şiirde hani İstanbul hayadır falan dedik ama Nedim'den bahsedildiğinde bunu herkes hatırlar bizim nesil en azından. Haddeden geçmiş nezaket yalı bal olmuş sana, mey sözülmüş şişeden ruksarı al olmuş sana. Bu ye gül takdir olunmuş, nazın işlenmiş ucu, biri olmuş hoy birisi mal olmuş sana. Yok bu şehri senin vasfettin dilber nedim bir peri suret görünmüş, bir hayal olmuş sana. Valla geçti banyasından da şiiriyet yani vezdin, Bazen o ar armoni, o ses ahengi şey, çok ya, güzel oluyor. Fakat Nedim de hakkımızı herhalde teslim edecektir. Bu şehirden her şeyin yarısı yazmaksa yarısı da okumaktır yani. Hocam, nokta <gülüyor> yani ona sizin, gayreti. Yani sizin, düzgün okumak için biraz gayret de lazım canım. Hocam, hocam şimdi re, şey evet. ritim olması lazım. Evet, Allah hengi lazım. Ritmi kavramak biraz da pratik işi. Yani faaliyetin vezninde bu. Bu vezni alışınca insanın kulağı bir peri suret görünmüş bir hayal olmuş sana ee, okurken de dinlerken de zevk verir tabi. Şimdi bir nezaket sahibini övüyor karşısındaki zaten nedimin sevgili diye andığı böyle bir erişilmez güzellikte bir şeydir yani son beyit tam öyle biri yok ama diyor yani sen bir hayal görmüşsün dediğimciyim diyor yani böylelikle işi tecerrüt alemi yani soyutluyor mevzu bahis olan güzelliktir filan kes adı soya daşı olan filanca değil güzellik mefhum yani şey o ee, hedef o mevzu o Şimdi bir ne üzerinden söylediği bir beykte olmakta da da hava ateşe nayın diye bilmemkine halet var içinde diyor Yani içinde diyor hava ateşe dönüyor diyor bu nasıl bir borudur ki nay ne nay yani nayın diye bilmemkine halet var içinde Halbuki nay olumsuzluk, yok manasında farklı bir kelime olmakla haddi zatında benliğinden sıyrılmış kamil insanı da remzeden bir şeydir. Bir kavram, bir kelimedir. Ney mecazen devreye girer. Hakikatte insanı kamil. Böylece onun e, sözü onun e, içindeki e, kendisini de aşan yani hatırlayalım. Bir büyük gönül sultanı şöyle söyler. Eee Ayna arkasındaki papağan gibiyim, ezeli üstad ne derse onu söylerim. Yani söz bizim değil diyor. Papağanı terbiye etmek, konuşma öğretmek için uygulanan teknikten bahsediyor. Bir ayna vardır, papağan vardır. Papağan bakar aynaya karşısında kendisinden görülür bir tane, onu başka bir papağan zanneder. Hocası da üstad olan da aynanın arkasından kelimeler söyler. Zavallı papağan oyuna gelir. O konuştu zanneder. Onu takliden konuşmaya başlar. Konuşmayı öğrenir. Böylelikle ayna arkasındaki papağan gibiyim. Ezeli Üstad ne derse onu söylerim diyor. Ee, böylece bu ne demek? Benliğinden sıyrılma, kendinden kurtulma, nefsi ezip geçme ve sahibine teslim olma haleti. Şimdi çok uzat dağıttık lafı ama anlatılan yani. güzellik. Şimdi nezaket haddeden geçmiş mübalağa bu kadar olur yani hadde nedir buz gibi demiri şekil vermek üzere geçirdiğiniz binlerce derece, derece sıcaklıktaki bir ortam buradan nezaketi geçiriyor. Nezaket oradan geçmiş. Artık ne olur çıkınca siz ona bakın o terbiyeden sonra. Ve o haliyle yağlı bağlı olmuş. Yani senin halin, etvarın olmuş, senin kolun, kanadın olmuş. Yani sana süs olmuş nezaket haddeden geçtikten sonra. Kaba nezaket değil yani. Haddeden geçmiş nezaket. Mey süzülmüş şişeden ruhsarı al olmuş sana. Yani şu, şöyle bir şey işte yani. Bunun içindeki rengin süzülmüşlüğünden bahsediyor. Yanağındaki renk o yani. Böyle bir hayal gibi bir şey. Zaten hayal diyor. Buğuya gül takdir olunmuş. Gül kokusu damıtılmış. Yahu damıtılan şey bir sıvıdır. Burada bir kokunun damıtılmasından söz ediyor. Takdir damıtılma demek. Gül kokusu damıtılmış ve nazı işlemişler. Ucu işlenmiş, e, mendil işlenir tığla, iğneyle, ucu, nazın işlenmiş ucu ve böylece birisi sana huy ve tabiat olmuş, güzellik olmuş, birisi e, elindeki mendil olmuş. Yani hayal gibi bir güzel ve elinde yine hayalden ibaret bir mendil, bir güzellik. Yahya Kemal'de tesirlerini görüyoruz. Ona nazir olarak yazdığı bazı mısraları var. Tam da nedimane, yani Üslup sahibidir hakikaten. Bir üslubun e, kafile başıdır. Allah gani gani rahmet etsin. Nitekim bu kadar zor anlattığımız bir güzellik mefhumunu kendisi de yok bu şehri senin vasfettiğin dilber nedim. Bir peri suret görünmüş, bir hayal olmuş sana. Anladım dedim diyor. Sen öyle bir güzelden bahsediyorsun ki yok diyor ondan buralarda yok. Herhalde bir peri suretli, bir peri görünümlü bir hayal gördün sen diyor. Ee, bazı izahçılar <gülüyor> burada kendisine kendi güzelliği, kendini övdüğünden söylen bu şekilde yorumlarlar. Ben pek anlayamadım ama. Ben yani de öyle bir şey hissetmedim hocam. Yani. benim dedi de kim bilir bu manaya nasıl ulaştılar? Belki bizden daha iyi tanıyorlardır yani, bir yönüyle. Doğrudur ama yani neticede burada şeyi o kadar övdükten sonra yani o kişi benim der mi yani. Hemen bezmi cihanda razdarı diye devu güşol misale şuleser ta paza olsan daha muşol. şimdi burada da e, hikmet ami hikmetli konuşuyor yani. Dünya meclisinde Gözünle de kulağınla da sır taşıyıcı ol. Yani gördüğünü görme, duyduğunu duyma. Şule gibi ol, tepeden aşağı dil ağız olsan da suskun ol, sus. Şule alev demek, tam da dili andırır. Hakikaten şule tepeden aşağı, ta ha zabandır, baştan aşağı dildir. Şule gibi de olsan hamuş ol. Sırrı ehli olmayana vermek büyük ayıptır. Yani kalabalıkta avret mahallini açmak gibi ayıptır derler. Yani evliya kerametini gizlermiş, utanır mahcup olurmuş. Sırdır na ehil olana. Ve, ve, ve zaten na olanın duyması halinde fütneler kopuyor yani. Hallacı Mansur dar ağacına gidiyor mesela. O yüzden sus diyor, susmaya bak. Yani dilinin altında kalsın. Olur bu rüzgar elbet müsait cevherin arza. Hemen sen hem derya daima amadei cuş ol. Bir gün müsait rüzgar eser, sen deniz gibi coşmaya hazır, sakin bekle. Deniz çarşaf gibidir, rüzgar esince bir bakarsın, büyük dalgalar. İşte sen de deniz gibi ol, sakin, sessiz ama coşmaya da hazır. Rüzgarını buldun mu coşarsın. Ya kudurmalı, ya durmalı diyor deniz değil mi? Ya kudurmalı, ya durmalı, hançer yakınında durmalı, ya sapına kadar oturmalı. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Misali jale. Şimdi azizim şu seçtiğim beyt başka ya bu iki beyt başka bir üstadımıza Şimdi, ait. E, Ama şu, ona gelmedi. Onu bağlayın söyle. hocam ya da şey. Onu bağlayın, bunu bitireyim. Onu bağlayalım hocam. Şimdi bunun ilhamıyla yani hemen bezmeci Handar diye okuduğumuz beytin ilhamıyla aldım şu iki beyti. Sahibi Yanya'lı Esat özel bir adam Yanya. Şu anda Bulgaristan hırıtlarında olsa gerek Yanya. 1731 vefatı Nedim'den bir yıl sonra yani çağdaşlı beraber yaşamışlar. Mütefekkir özel bir insan. Grekçeden tercümeler yapan bir aydın Osmanlı kütüphanelerinde çok ciddi eserli. Kütüphaneciliği de var. Musahihliği var. Muazzam dört başı mamur bir entelektüel. Şahidinin Farsça lügatını şerh etmiş adam yani şah, o da ayrıca bahsa değer bir adam 1550'de vefat etmiş. Farsça Türkçe şiir halinde nazım halinde lügat yapmış falan. O Lügat-ı eden de bir adam. Böyle dörtbaşı mamur çok ilginç olan bu adam. Yani yan yalı Es'ad'ın dört mısraı Nedim'den ilhamla söylüyorum. Misal-i celma ve hur olmamız yeydir, Çüpervane hareke şem'i nur olmamız yedir. Şimdi Şöyle olmak doğrudur diyor, yani tercih ediyor, kendine bir hal tercih ediyor. Jale gibi kusursuz güzellikte ama iddiasız ve yük olmuyor. Jale nedir çiğ damlası ve hemen de kayboluyor. Güneşi görüyor ve derhal buharlaşıp kayboluyor. Yük olmadan bir güzellik sahibi olma. Misali pertevi hur olmamız iyidir. Mahvi pertevi hur. Ya da çüpervane harekeçem öpürnür olmamız iyidir. Mumun etrafında yanıp ölen pervane gibi olmayı tercih ederiz. Yine ağırlık yok, ses yok, gürültü yok, telaş yok. Meserretle gamıyek lehte dibmanen cihanda yek libası matemusur <gülüyor> olmamız iyidir. Yani ağır olduğuna bakmayın beytin verdiği mana için değer yani üstad, ıı, esat güzel yapmış. Gam ile neşeyi aynı biçimde algılayıp, aynı şekilde karşılayıp, efendim düğün evinde de, matem evinde de aynı kıyafetle tavus kuşu gibi olmaktır esas olan diyor. Tavus örneğini vermesi, de tavusam diyerek tavusun güzelliğine atıf yapması şundan. Mutasavvuflar arasında meşhur bir sözdür. Tavus kuşu gibi olmalıdır talebe, renk renk kanatlarına başkası bakarken o kirli ve pis ayaklarına bakmalı. İşte biraz önce Nedim'in beytindeki sağır ol, dilsiz ol, görme, kör ol, şuule gibi baştan ayağa dil olsam da dilsiz ol falan... Buna atıf bunun şerhini biraz daha açık biçimde Esat merhum yapmış ve böylece ben bu araya girsin dediğimi girdim sen o mesajlara bir bak bakalım. Evet hocam ne sosyal e, medyadan gelen e, yıkılıyor mu? Yıkılıyor <gülüyor> sosyal medyamız e, selamlar varmış Meryem Kızıldağ Ali Aktaş, Muhammed Aleyküm. kardeşimiz ve Merve Hanım'dan selamlar ver Aleyküm. ve beyitler gelmiş sağ olsunlar diyoruz. Evet. Gençlik mevsimi Sümeyra Hanım, Uğur Bey, Ayşe gün Hanımlar yine de selam ve beyitlerini paylaşmışlar. Onlara da selamımızı iletelim. Ee, yok bu şehri işte senin vasfettiğin Dilber Nedim. Sizin biraz önceki bahsettiğiniz bir peri suret, görmüş, bir, peri suret görmüş, bir hayal olmuş bir hayal sana. sana beyitini paylaşmış. <gülüyor> evet. Dostlarımıza da bu katkılarından dolayı teşekkür, teşekkür ediyoruz. Alakalarının devamını bekleriz. Bekliyoruz. Şimdi eee Nat'ına temas edelim. Sen bir seçtim. Şöyle şey yapalım zaten. hocam. İstiyorsanız lugate geçelim ondan hayır, hayır. sonra. Tamam e, onu bir aradan çıkaralım. Evet. E, işaret levhaları bölümümüz. Gelenek var. artık o evet. E, o geleneği bir türlü e, oturtmaya çalışıyoruz. Derdimiz telaşımız aslında herkesin Zamanla. biraz lügat kullanması Zamanla. biraz bu teknolojiyi de kullanıyorsa da bu şekilde e, faydalı bir şekilde kullanmalarını umuyor ve istiyoruz. Şimdi işaret levhalarından yine Nedim'den ne seçtim hocam. Hac yollarında meşale-i karban gibi erbabı aşk içinde nümayan nümayansın ey gönül. Bir bir de ben okuyayım mı? Buyurun hocam. Hac yollarında meşale-i Karban gibi erbabı aşk içinde nümayansın ey gönül. Şimdi sen hangi kelimeyi seçtin burada? Karban'ı Kâr karban. seçtim. Ee, sen ona bir bak. Kocaman beydin. bir lügatımız var. Lügat dediğin kocaman olur zaten. Lügatımızda <gülüyor> da binlerce kelime var. Evet. Biz ister istemez bunu dostlarımızla paylaşalım için yapıyoruz. Çünkü karbanın karşılığı çok basit bir şeymiş. Onu tabii ki araştırınca görüyoruz. Karban. Kervan. Türkçe'ye kervan olarak geçti. Tek kelime mi yazmıştı Tek kelime Tamam, hocam, Bu kadar. Şimdi hac yollarında meşaleyi kervan karban gibi. Hac yolunda e, kafile var. Kervan işte. Fakat buna bir ışık lazım. Meşale. Aydınlatıcı. En önde o ışık takip ediliyor. Çünkü gece boyunca yol gidilecek. Şimdi hacca giderken kimse bunu hatırına getirmeyebilir. Biniyorsun uçağa iniyorsun. <gülüyor> Cidden, o zaman aylarca cümle... süren hacda aylar süren gecesi gündüzü yolculuk var. Karban da meşale. Ben ona benziyorum diyor. Er aşk içimden ümay han ey gönül. Aşk kervanında, aşıkların kervanında ben de o meşale gibiyim. En baştayım ve onlara e, önderlik ediyor, yol gösteriyorum diyor. Yani, e, Yahya Kemal'de eserlerini görürüz dedim. Bunun da tesiri vardır mesela. Bu, bu beytin doğrudan doğruya etkisiyle e, mısralarına rastlıyoruz efendim. E, biz meşale tutuyoruz diyor. Yani tuttu her içi alemi kevn-i fesadımız. Kerv Aşıklar kervanında en öndeyiz ve biz yol gösteriyoruz. Mecnun'a da Ferhad'a da önderlik eden, yol gösteren, onlara rehnüma olan Fusula olan biz istiyor, Aşıklar kendilerini hep öne çıkarırlar. Burada da onun bir örneğini gördük. Evet hocam. Naatlar dedim. Evet hocam. Ee, i̇ki naatı var. Yani şöyle ellişer altmışer beyitten müteşekkil. Kaside tarzında divanın başında. Ama çapına münasip fevkalade sanatlı gösterişli yapmış. Desti rahmette şefaat bahrinin dürdanesi. Taj arşalı ilâ la habibi kibriya. Ya Rasulullah diyor, sen arşın başındaki süslü taç gibisin, şefaat denizinin inci tanesi gibisin rahmet çöllerinde. Yani desti rahmet, da şefaat, bahrinin dudanesi çölü ve denizi bir araya koyup o çölü deniz haline getiren. Dür tanesi, inci tanesi, paha biçilmez kıymetteki sevgili sensin ya Resulallah. Hazretindir ceyişi İslam'ın delili rehberi, rahı hakta hadi dana habibi kibriya. Sen İslam askerinin yegane delili rehberi, hak yolunun da şaşmaz yol göstericisi hadi dana. Aşağıya geçeyim şimdi iki kıtayı atlayarak tekrar döneceğim. Şahı bazı evci kurbara Habibi Kibriya Bülbili gülzar Ev etna Habibi Kibriya Hakikaten e, bu kadar olur yani ustalık göster burada özellikle ustalık göstermek istemiş sanki. sanki evci kurbara Allah'a yakın olanlar en yakın olanların eriştikleri yüksekliğin zirvesini temsil eden ve o gül bahçesinin bülbülüdür. Hangi gül bahçesinin? Ev Yani Yani ayeti kerimeden alarak Kabe kavsen ev edna. En yaklaşan, en yakın olan, yakınlardan yakın olan ve hiç kimsenin kimse için söz konusu olmayan yakınlığı sahibi cenab Peygamber. İki kaşın birbirine yakınlığı gibi bu mefhumları tek tek gözden geçirdikten sonra yani müthiş bir ifade biçimi dönüyorum demin kaldığım yerden. Naatı garrayu Hicaz'ın serveri ferzanesi ehli dine şahı bi hem ta habibi kibriya Ba'irzmarum hicri ba'irzmarum hi servicuyi bar <gülüyor> ahmeri şahberi derdi seri Ada da habibi kibriya Sanat gösterirken hakikaten çok insafsız yani ne, ne diyeyim merhum. Eee parlak Hicaz'ın e, saltanat tahtındaki Server, serveri ferzane. Ferzane, yiğit canını feda eden demektir. Satrançtaki piyonu andırır mesela. O isim oradan gelir. Ehli dine, din ehli olanlara şahı bi hemta. Benzersiz şahsın, sen Habibi Kibriya. Şahidi şemşirinin çeşmi adu çâşanesi. yekke tazı ma evha Habibi Kibriya. Ma evha, o da kelimeden alıyor. Yani biz ona vahyettik ayet kelimesindeki sırra işaretle işte onun kavraya onu muhatabı olan yegane kavrayan ve sen düşmanların gözüne atılan mızrak gibisin yani. Tabu aciz kande kanda madhhat peygamberi natini etti veli imla habibi kibreya. E, benim diyor aciz tabiatım seni övmeye kalktıysa da işte aciz kaldık. bizi aşıyor ama sözler bunlar. Cam-ı mevvacı hidayet neşvenin mestanesi, feyziyabı sagarı mana habibi kibriya, mana kadehini dolduran, hidayet dalgalarının kadehi olan, o neşvenin de sarhoşu olan, aşkın yegane mümessili olan sensin ya habibi kibriya. Alemi feyzi hüdanın sakin meyhanesi, Cenab-ı Hakk'ın feyz aleminin Tek oturanı oraya meyhane diyor, ona meyhane diyor. Bu aşk sarhoşluğundan dolayı benzetmeyle. Padişahı hüsn devala Habibi Kibriya. Güzellik padişahı olarak da erişilmez yüksekliktesin. Zerredir aşkında şekli müstediri nuhkı bab. Afitabı nuru şerefza Habibi Kibriya. Dokuz kubbesiyle gök senin aşkın karşısında zerre sayılır. Ve senin şeriatının güzelliği, parlaklığı bir güneş gibidir ey Habibi Kibriya. Cebrail ol, Cebrail ol şem'i Bezmi vahdetin pervanesi. Nur bahşi meclisi ülya Habibi Kibriya. Meleklerin reisi olan, en büyüğü olan Hazreti Cebrail dahi senin meclisinde pervanedir. Tabi burada verdiği nükte Miraç'ta. Sidretül Münteha'da kaldı Cebrail aleyhisselam. Ya Muhammed bundan sonra ben adım atamam, atarsam yanarım dedi. Ve o dahi senin pervanendir. Yani Hz. Cebrail sana imrenir. Senin etrafında dönen bir pervanedir. Hakdır rahı gamı hicrinde mahı afitab neyri eflakü habibi kibriya. Senin ayrılığının yolunda ayda güneşte toprak gibi ayak altındadır. İstina göklerinin nurlusu aydınlatıcısı olan sensin ey Habibi Kibriya. Ay ve güneş karşımda hiç olur demek. Sonra hocam, yaklaştık programın diyorsun, sonuna yaklaştık Sonuna geldik ama evet. şöyle bir ez cümle söyleyip Söyle e, kapatalım istiyorum. Şimdi ben çalışırken şairlerin çoğunlukla Nedîve Atıf'ı işte Lale Devrindeki o sen e, ama ayağlar, verdiğiniz örnekler onu göstermiyor diyorsun galiba öyle e, mi? şey yapıyordu. Biraz süzdün, e, nasıl diyeyim hayata bir şeyler atfediyordu. Ama onlarda hep şu vardı. Şunu hissediyorsunuz. Onlar da eskiyi özlemişler. Eskiyi özlem duyuyorlar. Nedim de hiç olmazsa onların belki yaşça akranı oldukları için de olabilir. Çünkü 50 yaşında, genç bir yaşta aramızdan ayrılmış, dünyayı terk etmiş birisi. Onu sürekli andılar ama şimdi beyitleri okuduğumuzda, gazelleri okuduğumuzda tamam bir şeylerde biraz rahat bir adammış ama e, haddini bilmesi gerektiği yerde de haddini bilen. Ben ona dikkat çekmek isterim açan, de bilhassa onun dışında. E, işte, peygamber'e nasıl durması gerekiyorsa öyle duran sevgisini göstermekten çekinmeyen engel adamlar bunlar ya, yine her seferinde söylüyoruz. Bu adamlar sadece şiir yazmıyorlardı. Kendisi müderrislik yapıyordu. Aynı zamanda profesör yani. Evet. Profesör ayarındaydı. Geri taraftan da Osmanlı döneminde tercüme kitapların tabii, tabii, tabii. yapıldığı İlim bir kurulun iyi. başında tabii. diye bir cümle tabii, tabii, hatırlıyorum. Tabii, doğru. Bu arada e, tüm dostlara teşekkür ediyoruz. Can veren pervaneler TV Instagram hesabımızdaki paylaşımlarından ve e, desteklerinden dolayı Hocam var mı söylemek istediğiniz bir şey? Son bir cümle. Kahrın etti hanumanı latu uzzayı harap sahibüs seyfi cihan ara habibi kibriya sen diyor kılıcını çektin sen meydana çıktın la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin ya Resulallah sen peygamberliğini ilan ettikten sonra lat ve uzza putlarının hanumanı yıkıldı diyor. ya. Yani. Onların puthanelerini başına geçirdin. Yani Nedim'den, nedimi işte doğru anlamak diğer mısraların üzerinden yanlış yorumlar yapılmasın diye bir iki örnek seçmiş olduk sanırım. bir soru, ne? soru sormuş. Buyurun. Nedim Taşlıcalı Yahya ve benzerlerinin divanlarını nasıl bulabiliriz diye piyasadan. Piyasada buluruz. Bunların hepsinin hepsinin var. Bu bu yani ben bu iki ismi var mesela e, internetten buldum ben de. Tamam. Kolaylıkla Teşekkür, teşekkür. Tabi, ediyorum hocam. Tabi. Bu akşam da kadim edebiyatımızın temsilcilerinden Nedim ve şiirlerini konuştuk haftaya. Başka bir şairimiz de karşınızda olmak üzere. Hayırlı akşamlar.